Velhamdülillah ve salatu vesselamu alâ Cennet, insanlık tarihi boyunca ardı arkası kesilmeyen dünya sıkıntıları içinde kıvranan, hayattan zevk alamayan, istediği mutluluğu yaşadığı o hayat içinde bulamayan insanların özlediği bir âlem. Bu sebeple birçok eser yazarı tarafından yorumlar yapılmış cennet tasvirleri olmuş. Bazıları bugün sizlerle paylaşacağımız gibi sadece naslara dayalı ve hadisi şeriflerle yani Kur'an-ı Kerim ve hadislerle bunu anlatmaya çalışmışlar. Bazı insanlarda kendi istekleri, idealleri veya hayallerinin ürünü niteliğinde tasvirler yapmışlar. Neyi özlüyorlarsa, neyi Hedefliyorlarsa cenneti öyle anlatmaya çalışmışlar. Bugün bu konuda biraz daha dikkatli davranmaya çalışarak Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında inşallah bu mevzuyu tekrar gündemimize almak istiyoruz. Başarı Allahu Teala'dan gelir. Kardeşlerim ilk önce cennetin isimlerine geçelim. Kur'an-ı Kerim'de Farklı isimlerle beraber bazen topluluk isimleriyle beraber birazdan geçeceğiz. 147 defa geçiyor cennet kelimesi. Onlardan bir tanesi naim cenneti. Arapçada huzur, refah, mutluluk anlamına geliyor. Kapsamlı bir muhtevası var. Naim cenneti yani insana mutluluk veren maddi ve manevi güzellikleri ifade eden bir tanım diyebiliriz. Adn cenneti, ikamet etme, orada yaşama, yaşanılan yer anlamına geliyor. Yine ayetlerde sabit, ikamet edilecek cennetler manasında da kullanılıyor. Bunu da aklımızın bir köşesine alalım. Duyduğumuz belki de cennet isimlerinden en akılda kalanı denilebilir. Firdevs, Farsça bir kökeni var, Arapçaya oradan girmiş içinde üzüm bulunan bağ bahçe anlamına da geliyor. Alimlerimize göre cennetin tamamını ifade eden bir isim de olabilir. Onun ortası ya da en değerli bölgesi olarak da bilinebilir deniyor. En doğrusunu Rabbimiz Celle Celaluhu bilir. Yine hüsna diye de geçiyor bazı ayetlerde. İyilik yapanları Allahu Teala tarafından verilen Büyük iyilik babında kullanılıyor daha çok hüsna cennet manasında. Darü selam maddi ve manevi afetlerden ya da hoşa gitmeyen şeylerden korunmuş yer manasında. Darü selam. Bu ve bunun gibi cennet tasvirleri var. Az önce izah etmeye çalıştığımız gibi alimlerimiz şu olabilir veya bu olabilir demişler. Bu konular ve her konuda olduğu gibi en doğrusunu Allahu Teala bilir. Değerli dinleyenlerim, cennet çeşitli hadislerde de hem bahçe ve ahiret cenneti anlamlarında da kullanılıyor. Cenneti ifade etmek üzere kullanılan bazı anlamlar var. Mesela örtmek, gizlemek manası cennet. Cen kökünden geliyormuş. Bitki ve ağaçları toprağıyla örten bahçe anlamında. Tabi bizim anladığımız alimlerimizin yüzyıllardır yorumladığı ahiret hayatında müminlerin ebedi yurdu, saadet yurdu olan yer. Bu girizgahı tanımlamayı yaptıktan sonra şöyle bir sual aklımıza gelebilir. Cennet ve cehennem ikisinin de var olduğunu biliyoruz. Peki cennet ve cehennem sonsuz mudur? Yani ebedi midir? Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden yardım istiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü ölümün kesileceğini yani ölümün ortadan kalkacağını böylece cennetin de cehennemin de ebedi olacağını buyuruyor. Yani cehenneme girecek insanlar da Cennete girecek insanlar da ebediyen kalacak. Kıyamet günü ölüm alaca bir koç suretinde getirilip cennetle cehennem arasında durdurulur. Sonra ey cennet halkı bunu tanıyor musunuz diye sorulur. Onlar da başlarını uzatıp bakarlar. Evet bu ölümdür derler. Sonra ey cehennem halkı bunu tanıyor musunuz denilir. Onlar da başlarına uzatıp bakarlar ve, ''Evet, bu ölümdür.'' derler. Bunun üzerine emredilir ve ölüm kesilir. Sonra da, cennet ve cehennem ehlinin duyacağı bir şekilde, ''Ey cennet ehli! Ebediyet üzeresiniz. Artık ölüm yok.'' ''Ey cehennem halkı! Ebediyet üzeresiniz. Artık ölüm yok.'' denilir. Yani, Bundan böyle haberiniz olsun ki ey cennettekiler ölüm olmadığı için bu halinizde değişmeyecek ve cehennem halkına da aynı nida ey cehennem halkı artık siz burada ölmeyeceğinizden dolayı ebediyen burada kalacaksınız. İşte bunun ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti okudular. Şöyle ki, Resulüm sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar derin bir gaflete dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken, bakarsın hesapları görülmüş ve iş olup bitmiştir. Ravi diyor ki, yani bu hadisi şerifi bize nakleden, ki Müslim'de geçiyor bu hadisi şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu ayeti kerimeye okurken, az önce size okuduğumuzu, gaflet içerisinde olanları göstermek için, mübarek eliyle dünyaya işaret buyurdular. Yani etrafa. Değerli kardeşlerim, cennet bir hayal ürünü değil. Bazılarının maalesef, eserlerinde, şarkılarında yer verdiği, Dalga geçilecek bir yer değil. Burun kıvırılacak bir yer değil. Maalesef bunların örnekleri var. O kadar ki insanı büyük tehlikelere götürebilir cinsten. Ben sen olmadan cennete girmek istemem. Ve buna benzer şeyler. Hatta Yunus Emre ve birçok hak dostu insanları töhmet altında bırakan iddialar var. Yanlış anlıyoruz bazı şeyleri. Cennet, cennet dedikleri diye başlayan ve onu istemediğini, cenneti istemediğini, isteyene vermesini niyaz eden, dua eden bir Yunus Emre rahmetullah aleyh var zannediliyor. Burada biz şekle önem verdiğimiz için altındaki hikmeti anlamak için ter dökmeye yanaşmadığımız için böyle anlıyoruz. Halbuki Yunus Emre diyor ki dikkat edilirse benim maksadım maksudum sensin ya Rabbi. Dolayısıyla ben ibadetlerimi tatimi ve bu günahtan kaçışlarımı senin rızan için yapıyorum. Yani ilk planda cennet için değil senin rızan için yapıyorum. Layık görürsen ne ala bunu böyle anlamadığımız için sanki bir gırgır haline getirildiğine tanıklık ediyoruz günümüzde. Ama bu mevzular çok önemli. Ebediyet haberini aldıklarında cennetlikler nasıl sevinecek, nasıl neşelenecek, cehennemlikler ne kadar üzülecek ve kederleri ne kadar artacak bunu anlayabilmek için bir ilim sahibi olmamıza gerek yok. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle aktarılıyor. Bu konuyu da bu hadis-i şerifle nihayete erdirmiş olalım. Koç yatırılır ve kesilir. Eğer Allah, cennet ahalisinin yaşamasına hükmetmemiş olsaydı, sevinç ve mutluluklarının şiddetinden ölürlerdi. Cehennem ahalisinin de Orada ebedi kalmasına hükmetmemiş olsaydı, onlar da üzüntü ve kederlerinden ölürlerdi. Dünyada bir kalp krizi, bir beyin kanaması, nedeni şöyle araştırıldığında yoğun bir stres veya üzüntü, bir acı elem buna sebep olmuş derler. Allah korusun, insanın bugün yaşadığı dünyadaki acılar, belki hastalıklar, ayrılıklar hep dünyada kalacak şeyler. Müslümanlar biliyor ki ahirette bunları görmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ama düşünün. Bunlar sürekli olacak. Hastalığınız hiç bitmeyecek. Derdeniz katlana katlana devam edecek ve çektiğiniz acı devam edecek. Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Bu nasıl bir haber? Bu nasıl bir kötü haberdir? Yani tutunacağınız bir dal da kalmıyor. Ahirette inşallah Mevlam günahlarımı affeder dedik dünyada sabrettik. Orada herhangi bir başını kim kimse seni teselli edecek bir şey olmadığı için insan ölüp giderdi ama orada ölüm yok. Bu anlatılıyor. Hayal edemeyeceğimiz şeyler bunlar. Şu hayatımızda mümkün olmayan şeyler akletmemiz. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Düşünün lütfen kardeşlerim. Sonsuz olarak mutluluğu ve huzuru yakalayacağı kesin olan bir insan. Cennet ehlisiniz. O insanla kötü haber alan, ve sonsuza kadar hüzün ve azap içerisinde kalacağı kesinleşen birinin hali aynı olmuyor. Hayal edilemeyecek şeyler dediğimiz bunlar. Müminlerin cennete girmesi Allahu Teala'nın lütfuyla olur. Bir insan ben bu kadar namaz kıldım, ibadet ettim, şu kadar hayır hasenatta bulundum, cihad ettim diyerek cenneti kendinin kazandığını söyleyemez lütuf dur bu. Hiç kimse ameli ibadeti sayesinde cennete giremeyecektir. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izah buyurunca etrafındaki sahabe-i kiram sordular: "Efendim sizde mi bu şekildesiniz?" Ne buyurdu? "Evet ben de. Ben de Allahu Teala'nın lütfi ilahisini istiyorum. Zira onun fazlı Rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de cennete giremem. Yaptığım amellerde beni kurtaramaz. İşte Yunus Emre'nin rahmetullahi aleyh, anlatmaya çalıştığı cennetle ilgili mevzu bu pencereden galiba izlenmiş olsa gerek. Demek ki Allahu Teala'nın rızasını çeken ibadetler, hizmetler, veya amellerimiz için evet bütün elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız bunlara güvenmeyeceğiz. Çıkış yolu bu. Ben şunu yaptım bunu yaptım dediğimiz zaman kibir alemine giriyoruz. Ve maalesef oradan çıkışımızda tek bir ce cehennem kapısından Allah korusun oluyor. Kibirle yapılan hiçbir şeyin faydasını görmediğimiz gibi zararları oldukça fazla. O yüzden biz Allahu Teala'nın lütfuyla gitmeyi düşüneceğiz. Bununla alakalı ayet-i kerimeler var. Birazdan sizlere bunları aktaracağım. Lakin daha önce cennet nasıl bir yer? Öyle ya, tanımlama nasıl yapılmış ayet-i kerimelerde ona geçmeye çalışalım. Hemen sizlerle beraber bir hadis-i şerif paylaşmak istiyorum. Daha sonra ayet-i kerimelere geçeceğim. Tirmizi, İbni Mace ve İbn Ahmet'te geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Cennette aşağıda olanlar, yüksek derecelere sahip olanları, sizin semanın ufkunda doğan bir yıldızı görmeniz gibi görecekler. Ebu Bekir, Ömer, radiyallahu anh ecmain, onlardandır. Hatta daha faziletlidirler. Şöyle devam ediyor. Şüphesiz cennetlikler, kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle, sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafında, ''Gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi görecekler.'' buyruluyor. Burada anlatılmak istenen şu. Nasıl dünyada birbirimizi görüyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, oturduğumuz yerler farklı, kimi şurada oturuyor, kimi burada oturuyor, orada cennetin de bazı katmanları var. Yani cennetten dığı zaman tek bir yer akla gelmiyor Allahu alem. O anlatılmaya çalışılmış. Şimdi gelin Naziat suresi, Er-Rahman suresi, Ettur suresi, Fatır suresinin bu konudaki ayetlerine kulak verelim. Kim de Rabb'inin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzularından alıkoyarsa Şüphesiz cennet onun barınağıdır. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. Müttakiler cennette birbirlerine, Evet, biz bundan evvel ailemiz arasında bile ilahi azaptan korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. Gerçekten biz, bundan evvel ona yalvarıyor, bizi korumasını istiyorduk. Şüphesiz o, çok keremkar ve pek merhametlidir derler. Şöyle derler, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Hakikaten Rabbimiz çok bağışlayan, kullarının amellerini ve şükürlerini kabul buyurup mükafatını bol bol verendir. Lütfuyla bizi devamlı kalınacak yurda cennete yerleştirdi. Artık burada bize ne yorgunluk gelir ne de bir usanç duyarız. Açıkça belirtildiği gibi değerli dinleyenlerim, Allahu Teala cennet ehline orada hiçbir zaman bıkkınlık ve yorgunluk hissettirmeyecek buyuruluyor. Dünyada, onun mukayese edemiyoruz. Çünkü çok sevdiğimiz bir iş de olsa yoruluyoruz. Hatta bazen yemek yerken bile yorulduğumuzu hissediyoruz. Bir kardeşimiz, sevdiğimiz bir insan, yıllardır görüşmedik diyelim, belki sabah ezanına kadar muhabbet ediyoruz. Ama ertesi gün o yorgunluğu yaşıyoruz. Lakin cennette böyle bir yorgunluk olmadığı gibi, Dikkatinizi çekmiştir. Bıkkınlık kelimesi de var. Yemek yemekten bıkarız. Aynı örnekten gidelim. Çok seviyorum kardeşimi, arkadaşımı, sevdiğim bir insan ama... ...24 saat berabersiniz. Ve her şey aranızda yaşanmış. Muhabbet ettiniz, geçmişten, şundan, bundan... ...bir bıkkınlık başlayabilir. Olasıdır bu. Bu dünyada edindiğimiz nimetlerde de baş gösterir. Ne demek? Araba alırsınız... Aa ne güzel bir arabam, arabam oldu maşallah diye bıkmaya başlarsınız. Bir kıyafet aldınız, daha başkası, daha iyisi aklınıza gelir. Onun gibi bir bıkınlık olur belli bir zamandan sonra ama bıkınlık da orada yaşanmayacak buyruluyor. Yine cennet Allahu Teala'nın rızasını kaybedip gazabına uğramaktan korkanlara Günahlardan titizlikle sakınanlara, insanları incitmekten uzak durmaya çalışanlara bir müjde olarak veriliyor. Bu Alimran İmran suresinin 133. ayetinde o kadar net aktarılıyor ki, Şöyle, Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup, genişliği semalar ve yer kadar olan, Cennete koşun. Alimlerimiz bu bahsedilen takvayı çok araştırmışlar. Takva ne demek? Yeri gelmişken onunla ilgili de tespit edilen birkaç bilgiyi paylaşalım. Takvanın hadisi şeriflerde de geçtiği gibi insanlar arasında Allahu Teala'ya karşı yakınlaşma unsuru olduğunu hiçbir ırkın Hiçbir e, maddi zenginliğin, bir Müslümanın diğer Müslümandan Allah'a karşı daha sevimli ve daha iyi bir kul, daha yakın olduğuna karar mekanizmasında bir fonksiyonun olmadığını biliyoruz. Ne uzun boylu olması, parası, şunun oğlu veya bunun kızı olması. Takva değil mi? Takva açıklanıyor. Takvayı da şöyle kısaca anlatmışlar. İbadetleri yapmak yani farz olan ibadetleri yapmak sadece bununla kalmayıp hal ve hareketiyle yani el kol hareketi buna örnek verilebilir. Konuşmasıyla bunu üzerinde barındıran insanlar yani örtünmüş bir hanım kardeşimiz beş vakit namazını kılıyor hem cene emre uymuş örtünmüş hem de nerede sesini kısması gerekiyor. Sokakta nasıl yürümesi gerekiyor? Evden çıkarken nasıl giyinmesi gerekiyor? Buna dikkat eden erkekler için de aynı şekilde nerede oturup kalkacağını bilen, ailesine, çocuklarına karşı veya bir iş yerinde çalışıyor, mesai kavramı nasıl olmalıdır? Esnafsa ticaret kurallarına ne kadar dikkat etmesi lazım bununla ölçüldüğü söyleniyor o takva ehli olmanın. İşte takva ehli olmak, insana Allahü Teala'nın rızasını da getirebiliyor denmiş. Değerli dinleyenlerim, bir hadis-i şerifte de şöyle aktarılır, Buhari'de geçiyor, Cennetin binasının bir kerpici altın, bir kerpici gümüş, harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, da zaferandır. Cennette bulunan bütün ağaçların gövdesi altındadır, altındandır düzeltiyorum. Hatta cennette öyle bir ağaç vardır ki, idmanlı bir ata binmiş olan kişi, onun bir ucundan diğerine yüz senede varamaz. Bu örnekler o kadar fazla ki, yani cennetin genişliği, cennetteki nimetler, hatta ilerleyen dakikalarda vakit kalırsa inşallah... Beraberce tekrar ederiz. Cehennemden çıkartılıp cennete girebilecek son insana verilen birkaç taneden fazla dünya söylendiğinde bu bize biraz garip gelebiliyor. Şimdi garip gelmemesi için bir misal vermek istiyorum müsaadenizle. Bugün bilim insanları Yaşadığımız Samanyolu Galaksisi'nin dökümünü çıkarmışlar. Bu bahsettiğim mevzu herhangi bir hikayeden, masaldan değil. Bilimsel kaydeler. Biz neredeyiz şu anda? Yayın yaptığımız yer İstanbul'da. İstanbul nerede? Avrupa yakasında. O nerede? İşte ülke olarak bakalım. Türkiye'mizdeyiz. Türkiye nerede? Şu kıtada. Efendim o kıta nerede? Dünyada. Arkadaşlar olmazsa olmazlarımızdan olan güneş bir milyon adet dünyayı içinde barındırabiliyor. Yanlış duymadınız. Bir milyon adet dünyayı güneşe bir balonun içine küçük misketleri yerleştirmeyi düşünün. Bir milyon tane dünya Güneş ediyor, kapladığı efendim hacim bakımından. Şimdi lütfen sıkı durun. Güneş böyle. Peki Güneş Samanyolu sisteminde ne kadar yer alıyor? Bir o kadar. Daha bitmedi. Samanyolu galaksisi bazı gezegenler var. Bunların. İsimleri yazılmış, merak edenler bakabilir. Öyle şeyler var ki, şimdi duracağız yani. Araç kullanıyorsanız, vay be ne oluyormuş diyeceksiniz. Yemek yiyorsanız, yanlış mı söyledi İbrahim abi diyeceksiniz. Biraz düşünmeye çalıştığınızda da, motoru ısıtacaksınız ama söyleyeyim. Sıkı durun. Bir milyon tane dünya, bir güneşin içine sığıyordu. Bir milyon tane güneş büyüklüğünde Samanyolu galaksisini düşünün. Arkadaşlar, Samanyolu galaksisinden bir milyar tane yan yana koyduğunuzda hacim, şu ana kadar bilim insanlarının açıklayabildiği bir milyonda bire denk gelmiyor. Bir milyonda bire denk gelmeyen bir hacim, büyüklük, aklımızın almayacağı şeyler. Allah-u Teala her şeyi hikmetle yaratandır. Bakın aklımız almıyor. Mesela bize şimdi 1 lira dersin, 10 lira dersin, 100 lira, 1000 lira, trilyon, katrilyon. Sen trilyon peki sonra? Yani çoğumuz cebimize 1000 lira, 2000 liranın dışında bir nakit almadığımız için saymayı da bilmiyoruz. Nasıl bu bize çok garip geliyorsa... Düşün on üstü on üstü on üstü bilmem ne devam ediyor bir milyon tane sıfır. Bu örnekleri niye vermeye çalıştım dünya ve dünyanın büyüklüğü bize ne kadar büyük geliyor? Bir arsan oluyor tarlan oluyor vay be falan böbürleniyorsun. <gülüyor> Bu arsan beş dönümle diyelim ya dünyanın yüzde kaçında bir de kainatın neresindesin? Çok ilginç şeyler bunlar, tefekküre şayan şeyler. Bir güneşle dünya ve diğerleriyle mukayese ettik. Cennetlerle ilgili bu tanımlar olduğu zamanda, ama e, abartılı şeylermiş falan diye hiç düşünmeyelim aklımızdan geçmesin. Çünkü bunlar birçok hadisi şeriflerle geliyor. Bizim şu anki aklımızda nasıl güneşi, galaksileri, saman yolunu Andromeda'yı anlayamıyoruz, kafamız basmıyor amiyane tabirle. Cennetle ilgili bunca örnek verildiği zaman da Allahu Teala daha iyi bilir dememiz lazım. Cennetle ilgili belki bir iki saatten fazla konuşabileceğimiz o süreyi alan tabirler var. Buradan ziyade cennet nimetleri ile alakalı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu, ne buyuruyor, neler buyuruyor ona geçelim. O kadar çok ayet-i kerime var ki, bunlardan bazıları merak eden gençler, kardeşlerimiz vardır. Bakara suresinden okuyacağım. Hicr suresinden, Kev suresinden okuyacağım. Ez-Zuhruf suresinden okuyacağım inşallah. Gelin hep beraber Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kerim olan kitabına kulak verelim. İman edip salih ameller işleyenlere, Kendileri için altından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki bir meyveden kendilerine rızık olarak verildikçe, bu daha evvel bize verilen bir meyveye benziyor derler. İşte bu şekilde onlara, daha evvel bildikleri rızıklara benzer nimetler ihsan edilir. Ama ebatları ve lezzetleri çok farklı ve üstün olur. Orada kendileri için tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalırlar. Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklardır. Kendilerine oraya selamet ve emniyetle girin denilir. Biz onların sinelerindeki her türlü kini söküp atmışızdır. Artık onlar, birbirleriyle kardeş olmuş, tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. İşte onlara, alt taraflarından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle ziynetlenecekler, İnce ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler, koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar. Bu ne güzel bir karşılık ve ne güzel bir kalma yeridir. Dikkat ettiyseniz, orada kin de olmayacak. Sinelerindeki her türlü kini söküp atmışızdır ifadesi buyruluyor. Bugün maalesef birçoğumuzda bu hastalık var. Hele hele birine karşı bir yanlış düşünce, onun bize bir zararı bunu ateşlediyse, of of, hayatımızın sonuna kadar bu kardeşimiz de olsa anne baba bir veya yıllardır komşuluk ettiğimiz birisi de olsa esnaflık eden yine bir komşumuz oldu, bizim için müthiş bir kin sebebidir. Halbuki küçücük bir sebep de olsa onu dağlar gibi büyütürüz gözümüzde. Ama ahirette böyle bir kinin olmayacağı aktarılıyor. Yine cennette olmayacaklar arasında af buyurun kötü kokular veya yediklerimizi tekrar çıkarmak Bunlar olmayacak. Yine meyvelerden bahsedildi hatırlarsanız. Evet, dünyada da gördüğümüz meyveler diyecekmişiz. Bizzat Rabbimiz Celle Celaluhu'nun buyruğu böyle. Şaşıracağımızı buyuruyor. Lakin eserlerde yazıyor ayrıntıları. Ebatları daha farklı yani daha büyük olduğu, lezzetlerinin dünyadaki gibi olmadığı aktarılıyor. Dünyada bile... Bir şeftali, bir armut, elma, muz yediğinizde, Nerede yetişti, hangi şartlarda yetiştirildi, Tohumu neredendi, hangi ilaçlar içinde var, Bu bile ne kadar değiştiriliyor, değil mi? İçine neler konuyor bilmiyoruz. GDO'lu bir sürü ürünler çıktı. Dünyada bile bir elmayı yerken rahat değilsiniz. Bundan otuz sene, kırk sene önce yediğiniz, domateslere benzemiyor domatesin tadı, kokusu. Mısırlar keza aynı şekilde. Dünyada bile ağzımızın tadı gitti. Ahirette hiç belki de bize farklı gelmeyecek meyveler olacak, nimetler olacak. Yiyecekler, içecekler ama tadı elbette çok daha üstün olacak buyruluyor. Kardeşlerim, Cennete giren müminler, korku ve hüznü unutacaklar buyruluyor. Dünyada korkusuz hiçbir insanlı olduğunu düşünmemek lazım. En basit ölüm korkusu, fakir kalma, boşanma, çocuklarının başına bir şey gelir mi? Acaba kaza yapar mıyım veya yanlış anlaşılır mıyım gibi gibi gibi. Korku ve hüzün, bizim imtihan sebebimiz dünyada. Ama... Öldükten sonra bunlarla karşılaşmak yok. Düşünmesi bile ne kadar güzel bir yer. Korku yok. Kaldırılmış, ölümün kaldırıldığı gibi. Ve hüzün de yok, üzülmek yok. Dünyada acı çekti, hastahane hastahane oraya gitti, buraya gitti, dolaştırıldı. Veya bir bombayla veya bir deprem anında vefat etti çok çileli bir hayatı oldu. Evlatlarından, kocasından, karısından çok çekti adam. Parasızdı. Ne çileler çekti. Ama orada kazandıysa dünya ona ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, hani vefatına az bir zaman kala, başı çok ağrımıştı. O kadar ki üç tane insana bedel ağrılar yaşadığını buyurmuştu. O kadar canı yanıyordu. İmtihan Fatıma annemiz radıyallahu anha elbette ki en sevdiği belki dünyadaki zatı muhterem anneciğimiz geldi elinden de bir şey gelmiyor üzülme buyurmadı mı İnşallah babana bundan sonra üzüntü yok diye hep neşe var orada. Ve sevdiği insanlarla buluşmak var orada. Cennete girmek zaten mesele. Mevzu bahis bu. O da Allahu Teala'nın lütfuyla. Düşünmesi bile insanı ne kadar rahatlatıyor. Bu dünyada ne yasaklandıysa ve nefsin hoşuna gidiyorsa orada fazla fazlası var. Kur'an-ı Kerim'de de geçer az önce de sizlerle paylaştık hatırlarsanız, altından zinetlerden bileziklerden bahseder. Ekseriyetle, hanım kardeşlerimizin bu mevzulara daha meraklı olduğunu biliyoruz. Belki buradan almamız gereken başka bir mesaj da, dünyada bunların etrafında kümelenmek veya bunları kazanmak, bunları edinmek için saatlerimizi, ömrümüzü, hayatımızı, vücudumuzu mahvetmek yerine, Bunların hiç mukayese edilmeyecek haline cennette şahitlik etmek. Etrafta kadehler var. Canınız ne çekiyorsa Allah'tan istiyorsunuz. Celle Celaluhu oluyor. Ve bir başka dünyadan farkı da, farklarından bir tanesi de hoşumuza gitmeyen şeyler görüyoruz değil mi? Etrafta. Ay şuna bak buna bak falan. Bazen kendi kendimizi kınıyoruz ama orada cennette kötü olarak bir şey görmeyeceksiniz anlamı var. Bu nasıl bir şey? Subhanallah. Kötü tekrar ediyorum. Kötü hiçbir şey görülmeyecek. Hoşlanmadığı insanların nefsine ağır gelen şeyler gösterilmeyecek. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerinde meyveler sarkmış. Hatta herkesin kolaylıkla bunları yiyebilmeleri için bol bol önümüze eğdirilmiş. Aynı zamanda, peki ben bu meyveleri ne kadar yiyeceğim? Affedersiniz ben bunları tekrar çıkarmadığıma göre nasıl olacak? Şimdiki akılla elbette bunu kavrayabilmek zor. Ama şöyle bir açıklama var orada ve burada aslında aynı şey yaşanıyor. Sadece nimetler farklı. Burası imtihan yeriydi. Orası imtihandan sonraki konaklama yeri ve ebedi yer. İkisinin de sahibi Allahu Teala, nimetlerin de sahibi her şeyin olduğu gibi Celle Celaluhu. Hasılı bu minvalden bakacağız. Dünyada bizi nasıl küçücük bir et parçası bile değilken bize can bahşetti. Bizi öldürdü, tekrar diriltti. ...bize tuvalet ihtiyacımızı karşılamayacak bir beden verecektir. Ve en fazla kaç tane sevdiğiniz çorbayı kaşıklarsınız veya içersiniz... ...kaç tabak veya yemek veya meyve veya sebze veya tatlı diyelim... ...en fazla üç tane, beş tane dediniz. Ama orada anlatılıyor ki her ağzınıza attınız veya bir lezzetlendiniz diyelim... Bir şeyden bunu defalarca yaptığınızda ne bıkma oluyor ne de aldığınız lezzet ve keyiften o hazdan adına ne derseniz deyin bir azalma oluyor. Bu her konuda böyle sadece yeme içme değil yine haramlardan kaçan zinadan kaçan kardeşlerimizin mevzu anlaşılmıştır. Yani ten ile ilgili lezzetlenmelerde de fazla fazla efendim. Mutluluklar yaşanıyor orada. Cennet nimetlerinin, Kur'an-ı Kerim'de, aktarılmasına, bir yerde daha şahitlik ediyoruz, elbiseler. Kalın elbiselerden, hatta ipek tabiri var, yeşil tabiri var, gümüş bilezikler tabirleri var. Orada kılık kıyafetin de olacağını, buradan anlıyoruz. Etrafta, bazı bitkilerin olduğuna, pınarların olduğuna şahit oluyoruz. Ve hizmetçilerin de olduğunu görüyoruz ayetlerden. Demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizim şu anda bu ayetler ve hadis-i şerifler ışığında az da olsa bilinçlenmeye çalıştığımız ama tam anlayamayacağımız bir yer yaratmış. Nasıl ki ölümden sonrası bize şu an garip geliyor ama inanıyoruz, çünkü ölüme programlanmışız, ölümden sonrasını bilmiyoruz. Nasıl ya, 30 sene mi, 50 sene mi cennet, 500 sene mi, 500 milyar sene mi, 5 trilyon sene mi, düşündüğümüz zaman bile aklımız karışıyor. Çünkü biz buna programlı değiliz. Bunun cevabı şu olabilir, bizi böyle yaratan Allah Celle Celaluhu, cennete göre bizi yaratacak ve biz o zaman zaman algımızın olmadığını hissedeceğiz, anlayacağız. Nasıl ki bebekken, bir yaşında, iki yaşında, şimdiki aklımız yoksa, belli bir zamandan sonra bu akla sahip olduk, güneşi, ayı, üşümeyi, elektriğin tehlikeli olduğunu ve birçok şeyi tecrübe ederek Allahü Teala bize öğretmiş oldu, cennette de ona göre bir algı verecektir Allahu ale. Peki cennet yaşı kaçtır? Cennete girenlerin son derece güzel ve yakışıklı olarak yaşlarının 30 ila 33 olacağı aktarılıyor. Cennette yorulmanın, güçten düşmenin olmadığını ve hastalığın olmadığını da aktarıyorlar. Hiç toz bulunmayan bir yer cennet. İnsanın vücudunda, affedersiniz, burnumuzda, kulağımızda kir oluyor değil mi? Hatta midemizde bakteriler var bağırsaklarımızda ama orada hiçbir kir yok, hiçbir koku yok. Terledim, bunaldım, bunlar yok. Ve herkes orada birbirini sever ve kardeş gibi birbirinin yüzünü görmek istermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Cennet ehli orada yiyip içerler ama hiç tükürmez, büyük veya küçük abdeste çıkmaz ve sümkürmezler buyurunca, ashab-ı kiram şaşırdılar. Efendim peki o halde yedikleri yemekler nasıl çıkacak diye sorunca şöyle buyurdu. Sadece hoş bir koku ve mis gibi kokan bir ter çıkarırlar. İnsanın kendiliğinden nefes alması gibi, onlar da kendiliklerinden Allahu Teala'yı tesbih eder ve ona hamd ederler buyurdular. Bu hadis, Müslim'de geçiyor. Sıkıntının, darlığın olmadığı bir yer, yalanın, kıskançlığın bulunmadığı bir yer... Cennet ehli bir rivayette ki bu rivayeti Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Adem aleyhisselamın suretinde insanlar olacağını aktarıyor. Cennet ehli yani uzunluk açısından, güzellik açısından, efendim kemali açısından Adem aleyhisselama benzenecekmiş. İnsanlar, Düşünün artık, en doğrusunu Allahü Teala bilir, boyumuz kısaldı, ömrümüz kısaldı. Hemen her hususta, eksile eksile geldik bugünlere. Cennette bütün insanların hep aynı boyda olacakları aktarılmış. Cennet nimetleri, öyle ki, kendilerine rahatsızlık veren hiçbir elemi ve sıkıntıyı, insanoğlu görmeyecek. Açlık yok. Kötü koku yok demiştik. Aynı zamanda bir şarap tabiri var. Az önce aktarmayı unuttum. Bu şarap dünyadaki şarap mıdır? Hayır. Bilakis Saffat suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu oradaki şarabın ne olduğuna dair bize buyuruyor. Şöyle ki, Onların etrafında pınardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. Onda ne bir baş ağrısı vardır, ne de onunla sarhoş olurlar. Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü nazenin eşler vardır sanki gün yüzü görmemiş saklı yumurta gibi bembeyaz ve kusursuzdurlar dikkat ettiyseniz hiçbir baş ağrısının olmadığı bir içecek lezzetli bembeyaz ama sarhoş da etmeyen bir içecek dünyada böyle bir içecek mümkün değil daha doğrusu evet su var ayran var süt var Lakin buradaki bize haram kılınan bir şaraptan, alkolden bahsedilmediği aktarılıyor. Tefsirlerde bu böyle. Evet, baş ağrısı meydana getirmeyen, sarhoş etmeyen, affedersiniz, sarhoş olduktan sonra bazen bir yerlere istifra etmek gerekiyor. Bu tür çirkinlikleri barındırmayan bir şaraptan bahsediliyor. Yine merak Uyandıran mevzulardan bir tanesi Kevser. Kevser ile alakalı ne olduğunu gelin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Dinleyelim. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Soruyorlar, efendim Kevser nedir diye şu cevabı buyuruyor. O Allahu Teala'nın bana cennette vereceği bir nehirdir. Sıyı sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onun kenarında bir takım kuşlar vardır ki, boyunları deve boynu gibidir. Burada Hazreti Ömer radıyallahu an bunlar besili ve çok hoş nimetlerdir herhalde deyince, onları yiyenler, cennetlikler yani, onlardan daha güzel ve hoştur buyurdular. Hani sohbetlerde hep, duyuyoruz eserlerde okuyoruz ya o Kevser suyu Kevser nehri diye ya Allahu Teala'nın affettiği bazı kullarını temizlediği yer Kevser'den sonra hangi merak ettiklerimiz var mesela onlardan bir tanesi ihtiyarlığın olmadığını görüyoruz. Burada dünyada hepimiz yaşlanıyoruz. Aynanın karşısında her gün bir yerimiz değişiyor. İlla ki ihtiyarlık var. Eğer gençken ölmezsek. Lakin cennette bunun tam tersi bir hayat var. Yani insanlar günden güne daha da güzelleşecekmiş. Merak edenler için Konunun orjinalini yani Müslim'de geçen 13 numaralı Cennet bahsindeki hadisi şerif okuyalım. Cennette, Cennettekilerin her Cuma gittikleri bir çarşı vardır. Orada yüzlerine ve elbiselerine Cennet kokuları üfleyen bir kuzey rüzgarı eser ve böylece güzellikleri daha da artar. Eskisinden daha güzel ve yakışıklı olarak. Eşlerinin yanına döndükleri zaman aileleri ''Vallahi bizden ayrıldıktan sonra sizin güzelliğinize güzellik katılmış'' derler. Onlar da ''Sizde vallahi biz ayrıldıktan sonra daha bir güzel ve cemal sahibi olmuşsunuz'' derler. Güzellik deyince makyajını yapacaksın, efendim saçını şöyle taraman lazım, berbere gideceksin şu kırışıklığı gideren ürün kullanman gerekiyor. Yok yok şu fondoteni, şu... Hep dünyada. Ne kadar boyalı hale gelirsek gelelim, belli şeyleri kapatamadığımız zamanlar da oluyor, ama cennette böyle bir şey yok. Nasıl bir yer acaba cennet? Bugün sizler için en merak edilenleri şöyle bir paylaşayım derken, sizin ilginizi çekeceğini düşündüğüm, cennete girecek o son mümin hangi hediyeyi alıyor cehennemden en son çıkan bir başka tabirle cennete en son girecek mümine hangi nimet veriliyor ona geçelim şimdi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden rivayet edeceğiz daha doğrusu yardım alacağız Buhari'den okuyoruz. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ben cehennemden en son çıkacak ve cennete en son girecek kişiyi biliyorum. Bu zat cehennemden emekleyerek çıkar. Allahu Teala ona git cennete gir buyurur. O kişi cennete gelir ama cennet ona ağzına kadar doluymuş gibi gösterilir dönüp ya rabbi cennet dolmuş yer bulamadım der Allahu Teala yine git cennete gir buyurur o kişi cennete gelir ancak yine cennet ona ağzına kadar doluymuş gibi gösterilir yine dönüp ya rabbi cennet dolmuş yer bulamadım der bu sefer Allahu Teala ona ''Git cennete gir, dünya kadar ve dünyanın on misli kadar yer senindir.'' Veya sadece bir başka rivayetti ''Dünyanın on katı kadar yer senindir.'' buyurur. O kul ''Ya Rabbi, sen yegane melik olduğun halde bunu cidden mi söylüyorsun?'' Yani benimle alay mı ediyorsun veya bana gülüyor musun der. Bu hadisi rivayet eden Rabi diyor ki, Bu hadiseyi naklettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerideki dişleri görününceye kadar tebessüm ettiğini gördüm. Sahabiler arasında cennet ehlinin en aşağı derecede olanı bu kişidir diye konuşulmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyalara bedel tebessümüne vesile olan bir hadis-i şerifti bu. Ne kadar insan insanoğlu. Nasıl bir yer cennet? En son girecek olan kişiye verilecekti bu. Lakin bu bizim için çok önemli bir yer. Eğer nasıl olsa ben günün birinde cennete gireceğim. Bu kadar hata yapan, bu kadar haram işleyen kötü insan varken ben mi kalacağım yani o son giden kişi en azından olabilirim diye şeytan bizi kandırabilir. O sebeple ibadetlerimizi bir gözden geçirmemiz, ben Allah'ın celle celaluhu farzlarını biliyorum, yapmam gerekenleri biliyorum, bunların hangilerini yapıyorum, elimde neler var? Hani tamam ümit etmem lazım. Ama bu benim kalbim temiz dememle olacak bir şey değil. Kalp temizliği veya amele dökmediğim niyetlerle olacak şeyler değil bunlar. Burada bir denge olmalı. Hem bir şeyler yapmalıyım hem de o kadar da istemeliyim Allahu Teala'dan. Ama istemeye yüzüm olmalı. İstemeye yüzüm de Uyduğum, uyabildiğim her farz ve beş vakit namazımla beraber yapmam farz olan ibadetleri eksiksiz yapmaya çalışmak. Birçok nimetten bahsediliyor ama şimdi sizlerle paylaşacağım nimet, bütün cennetteki nimetlerin hepsine bedeldir deniyor eserlerdi. Evet, bir kez daha söyleyeyim. Üzerine basa basa. Şimdi sizlerle paylaşacağımız öyle bir nimet var ki Cennette henüz hiçbir insanın hiçbir alimin tam olarak bilemediği Allahü Teala'nın bu ilme sahip olduğu bu konuda. Cennet nimetlerinden toplamından daha da muhteşem bir nimet. Nedir sizce? söyleyelim. Allahu Teala'nın rıza ve hoşnutluğu. Bütün nimetlerin onlara lütuf dersek o ilahi lütufların tacı Allah rızasını kazanmak ve onun celle celalühu hoşnutluğu olmak. Nasıl bir cennettir acaba? Allah celle celali onun rızası o cennetin Hepsinden daha üstün. Çünkü her hayrın, her mutluluğun, her şerefin, her yüceliğin dayanağı O'dur. Şu fani üç günlük hayatımızda, kulluk vazifelerinde daha samimi olup, sırf Allah rızasını gaye edinmek, yani bunu bir başarabilsek, bu bizim için zaten en önemli, cennet bedeli olacak. Biraz daha el alem ne derden uzaklaşsak. Bu konuda şu hareketi yapıyorum ama, acaba annem, kocam veya banka, etraf, arkadaşlar, kim ne derin dışında ilk önce, bu konuda benim vicdanım rahat mı? Rabbim Celle Celaluhu, acaba benden hoşnut mu? Bir banka kuyruğundayken, faiz kullanacağız aklımıza geliyor mu kadınla erkekle diyelim haram işlenen yerler var Allah korusun oraya adım atarken aklımıza geliyor mu bir dakikaya arkadaşlar kırılmasın diye gidiyorum oraya ben orada içki de içmeyeceğim hatta şu şu şu kötülükleri yapmayacağım Allah biliyor kalbimi peki gitmeme razı mı ben şu ürünü kullanıyorum veya şöyle zararlı olduğunu bildiğim bir şeyleri tüketiyorum. Veya şöyle giyiniyorum. E kalbimi biliyor şimdi. Deyip kurtulamıyoruz. Dikkat ettiyseniz niyetimiz yetmiyor. Razı mı şu kılık kıyafetimden? Razı mı onunla konuşmamdan? Razı mı bunu içmemden? Razı mı orada bulunmamdan? Razı mı bunu yapmaktan? Celle Celaluhu, ona bakmak gerekiyor. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Kardeşlerim, bir kemik parçası olan, kulağı işittiren, yağdan oluşan o yumuşacık göz yuvarlağını gördüren, aslında bir et parçası olan, şu dilimizi konuşturan, bitkileri, meyveleri ve onların o daneleriyle Hayvanları etleri, yağlarıyla, diğer taraftan yeryüzünü ağaçları, nehirleriyle, şu gökyüzünü yıldızlarıyla ve onların ışıklarıyla donatan, geceyi insanların dinlenmesine tahsis eden, gündüzleri sayısız nimetlerin dilediği kadarını lütfeden Allahu Teala'nın şanı ne yüce. Sen ona layıkıyla kulluk edemediğin halde o sanki senden başka bir kulu yokmuş gibi seni terbiye edip besliyor, sana kıymet verip seni maddi yönden, manevi yönden rızıklandırıyor. Peki sen? Haşa, sanki kullukta ondan başka bir Rabbin, sığınağın, barınağın, dayanağın varmış gibi davranıyorsun. Bu ne dehşetli bir gaflet ve ne kendini bilmezliktir diyor İsmail Hakkı Bursevi kuddesi sırru Allah Allah hasılı kardeşlerim ve gençler abilerim Cennetle ve cennetten daha üstün olan her şeyden daha bizi mutlu edecek olan Allahu Teala ile Cemalullah ile müşerref olmak istiyorsan istiyorsak hepimizin Kur'an ve sünnet istikametinde daha takva olma hevesiyle şu kulluk hayatımızı noktalamamız lazım. İslam dinini cuma namazından cuma namazına dualarımızı Kadir gecesi, regaib gecesinden o gecelere değil aldığımız her karara tatbik etmemiz lazım. Allahü u Teala'dan niyazımız, bizleri af buyurması, bugün, üç beş kişi, şu anlatılanların etrafında nasıl, birleşiyor, birleşmeye çalışıyor, ve bu anlatılanlardan, görmediğimiz halde, etkileniyor ve hayal ediyorsak, orada buluşmayı, ve cennet nimetlerinden, Lezzetleri bir taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyada göremediğimiz belki zatı bir taraftan isteğimiz odur ve en önemlisi Allahu Teala Celle Celaluhu'nu görebilme bahtiyarlığına bizleri eriştirmesidir. İmanla yaşayıp helal kazançlarla gıdamızı kavuşup çoluğumuz çocuğumuzu bu şekilde büyütüp ahlaklı, erdemli, akıllı, vatanını, milletini seven, bayrağını seven, ezanına hasret ve onun kesilmemesi için mücadele etmeyen namzet, evlatlar yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed.